Gariplerin Kitabı. Profesör Doktor Etem Cebecioğlu ile Gariplerin Kitabı programı başlıyor. Gönül nuru Cemalinden, Habibim bir Ziya ister, Gözüm Haki Rehinden ey, Tabibim tutiya ister. <gülüyor> Kıymetli arkadaşlarımı dinleyenleri, Esat Erbil Hazretleri Gazeli Türkiye isimli bir şiirinde bu şekilde başlıyor. Programımızda Profesör Doktor Etem Civecioğlu hocamızla birlikte Esat Erbil Hazretlerinin hayatı ve hatıralarından bahsediyoruz. Programın birinci bölümünde hayatıyla alakalı bilgiler veriliyor. İkinci bölümde ise hatıralarından bahsediyor hocamız. Kıymetli hocam. Bu Esat Elbize Hazretlerinin doğumu, yetişmesi ve ilmi icazetlerinden bahsettik daha önceki programlarımızda. Dilerseniz bu bölümde Esat Elbize Hazretlerin tasavvufa intisabı ve şeyhleriyle münasebetlerinden bahsedebilir miyiz? Evet, Buyurun teşekkür efendim. ediyorum. Efendim Esadır Hazretleri. Bu ilmi yönünü tamamladıktan sonra, yani zahiri ilimleri, Ali ve Ali ilimleri tamamladıktan sonra e, usul oydu. Osmanlı'da e, hemen manevi ilimlere bir yöneliş başlıyor. Ve o yönelişle beraber de e, zahirle batını birleştiren, akılla kalbi birleştiren ve orta yolu bulan sıratımızdaki o şekilde bir yapılanmaya gittiğini görüyoruz. Yani, Efendim'e söyleyeyim, Esad-ı Hazretleri, işte 23 yaşına geldiği zaman, o kalbinde, ruhunda sevgi ve iman cevheri var tabi. Böyle o sevgi, o iman, onu alıyor, bir yerlere götürüyor, sürüklüyor. Ve herkese nasip olmayan güzel bir hedefe yürüdü. Şeyhuna, es, Hazreti Esad'dır bu. Kalbuna hasret-i esaddır bu. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Tahsili bir der etmez, tıpkı Züneydi Bağdadi gibi, ilimleri öğrendikten sonra, 23 yaşında Tahal-Hariyeri hazretlerinden manevi ders alır. Kısa zamanda, manevi kemalatını tamamlayarak, halifelikle şereflenir, yani icazet alır. Silesi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ebu Bekir Sıddık, Selman-ı Farisi, Kasım bin Muhammed, Cafer-i Sadık, Ebu Yazid Tayfur el-Bistami, Ebu'l-Hasan-ı Kharaqani, Ebu Al-Farmizi, Yusuf-i Hamezani, Abdül-Halik-Gocdavani, Haca Arif-i Lübgiri, Mahmud İncil-Faghnevi, Hoca Ali-Rami-Teni, Muhammed Baba Şeyh Seyyidi emir Şah Muhammed Bahad-i Nafşibend, Haca Ala-uddin Attar, yaqub sharqi el hisari huja ibdulah ahrar tashandi muhammed zahid derush muhammed hajji ki imkane ki muhammed haji baqi billah qabuli imam rabbani ahmed fargh sarhindi al urvetul rusqa muhammed masum shaykh sayyiduddin sayyid nur muhammed bezwani habibullah masrjan jana sheikh smsuddin shah abdullah dehlavi mevlana khalid badaji taala kari tal hariri muhammed sadr bilili yani bu şekilde peygamberimizden Hazreti Ebubekir Sıddık'tan itibaren gelen bir tarikat zinciri, bir tarikat silsilesi, Esat Efendimiz'in tarikat yolunun bu şekilde icaziyet geçmiş olan bir halkalar halindeki silsilesi şeklinde söyleyebiliyoruz. Hocam şöyle bir soru aklımıza evet. gelebilir. Yani Esat Ebubekir Hazretlerin hem babası hem de dedesi şey Hı. neden babasından veya dedesinden İşte e, intisab etmemiş babasına veya dedesine. Hı. Onunla alakalı kendisi tercüme halinde şu şekilde evet. bilgi veriyorum. Müsaade ederseniz. onu evet. burada zikretmek istiyorum. E, şöyle diyor Esat-ı Hazretleri. Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye'de seyri sülüküm ne babamın ne de dedemin irşad zamanlarına rastlamadığından o zamanın kutlu irşadı bulunan Tal Haririye e, hizmetine işte intisab ettim diyor. Ona intisab ettim diyor yani. Bu şekilde bir bilgi veriyor. Bunu da zikretmek istedim. Buyurun hocam. Evet. Yani ilahi kader programını icra etmiş. Babasının elinden veya dedesinin elinden alamamış. Çünkü e, bu yola girdiğinde ikisi de hayatta değil. E, bu ifadelerinden evet. Esad-ı Hazretlerinin o anlaşılıyor. Onların vefat tarihleri neydi? Bunu bilemiyoruz ama 1870'ten önce dedesi ve babası e, ahirete intikal etmiş olmaları gerekiyor çünkü inşa tarihi 1870. 1847'de doğmuştur. 1870'te 23 yaşında 30 23 yaşındadır eserleri mülaziretleri. 1847'ye göre düşünürsek demek ki 23 yaşından önce dedesini de babasını da kaybetmiştir. Yani dedesinden almıştı emaneti pederi Ama Hariri'den bulmuştu emaneti kendisi. Böyle bir formülasyon söz konusu. O da ilginç. Çok kısa zamanda değil mi hocam? Ee, Tabii çok kısa, kısa bir, zamanda. Süre beş sene gibi bir zamanda. Bütün manevi kemalatı anlamamış. gerçekten beş yıl içerisinde elde etmiştir. Bu çok kısa bir süredir. Kabiliyeti müritler ancak bu kadar kısa süre içerisinde bitirebilirler. Doğuştan Manevi kuvvete malik idi. Pirinin nefesiyle kudrete sahibidi idi. esad Hazretleri bu şekilde bir özelliğe sahip. 1875'te şeyhi tahl Hariri Hazretleri ahirete intikal eder. Ölmeden önce tahl Hariri Hazretlerinden ki mezarı Nehri, Hakkari'nin Nehri kasabasındadır. tahl ile beraber. Onun aldığı emri icazet doğrultusunda onun makamına geçer ve insanları yaşat görevine başlar. Esad Erbilî Hazretlerinin gerek ilim tahsilinden sonra gerekse tasavvufi eğitiminden aldığı diplomalar yani icazetler nerededir? Acaba aldığı o diploma nerede şimdi? Çünkü bir icazetname veriliyor. İşte Sami Efendimizin icazetnamesi biliyorsunuz Esad-ı Erbil mektubatının 134. mektubu olarak orada var. Evet. Musa Efendimiz'inkini gördük. O hayatıyla ilgili çalışma yapan muhterem Doktor Adem Ergül Bey'in kitabında, son tarafında Musa de izazetini gördük. Yani bir toplama diplomadır bu. İzin veriliyor, müsaade ediliyor. Siz öğrendiniz, yetiştiniz. Bu ışığı lütfen diğer aktarı alemde insanlara ve insanlığa yayınız. Müsaadesidir bu. İşte Risale-i es adlı eserinde kendisi diyor ki ilmi ve tariki icazetlerim yani ilim yolundan aldığı diplomalar var. Hani Tefsirf-i Kâdîs-i Mehmet Efendi e, falanca Davud Davud Efendi'den falanca bizzattan Davut Efendi'den ders de aldı ya. Almıştı, evet. Onlar ayrı bir toplama. Elle yazılmış. Mühürler var. Bir de tarikattan aldığı böyle diploma var. Bunlar Erbil'deki kütüphanemizdedir. Dediğine göre diplomaları yani izazet nameleri o sırada Irak'ta ve Erbil şehrindedir. Ancak onca hercümerçten, onca kargaşadan sonra biiznillah pirin manevi gücü, ve Allah'ın yanındaki derecesinin hürmetine sanırız inşallah kaybolmamıştır. Bu şekilde bir ümit beslemek konusunda Allah'tan ümitliyiz. Yetinmedi tek bir süluki nakşi ile süslendi hem kalbi kadiri nakşi ile daha sonraları İstanbul'a geldiğinde kendisine boş nakşibendi tekkesi bulunmaz. Ancak Kadirilik icazeti sebebiyle esad Hazretlerine İstanbul'da boş bulunan Kelami Dergahı Uhdesine teslim edilir ve verilir. Yani Nakşi İcaz yanında bir de Kadiri İcaz olduğundan bahsediyor kendisi. Evet. Kadiri İcaz Etnamesi'nin de Abdülhamid Rıfkani'den evet. olduğunu ifade alıyor. Arif, Esasen bu şeyler ben doktoratizi olarak bizim yani Doğu Anadolu'da yetişmiş eski şeyhler, mübarek pir efendilerimiz. Bunlar hakkında fazla bir bilgi sahibi değiliz biz. Pek de fazla doktora dersi, bu doktora e, yaptırmadım bu konularda. Bazı mezuniyet tezleri yaptırdım var ama az sayısı. Müfit Yüksel Bey Yeni Şafak gazetesinde biz memleketimizin Doğu Güneydoğu bölgesinde yetişen büyük Allah dostlarının eserlerinin, isimlerinin ne olduğunu bildiren böyle bir listeler hazırlamıştı. Kendisine de ben talebelerimle, doktora talebelerimle ricada bulunmuştum. Hı. Bunlardan eserleri olanlar varsa onlar üzerine doktora tezi yapalım. Onları da tanıyalım, onları da bilelim. Gönlümden böyle geçiyor. Yavaş yavaş bu şekilde bir memleketimizin bir bütün olduğunu düşünürsek orada yetişmiş Allah dostlarını da tanıyalım. Onlar da ilim dünyasına, manevi dünyasına hediye edelim diye kalbinden Uzun zamandan beri böyle bir arzu geçiyor. Bu e, Abdülhamit Refkani aslında Brifkani. Brifkan aşireti diye bir aşiret var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Kuzey Irak bölgesinde. Bu mübarek zat, e, kadiri olan zat, o aşirete mensup ve ondan kadiri icazeti almıştır. Bunu Talhari'yle hazretlerinden sonra Bağdat'a gitmiştir Esad bir hazretleri. Oradaki medreselerde daha yüksek dini ilimleri okumuş. Bak, ön bilimleri aldıktan sonra tisofa giriyor. Tisofa girdikten sonra daha yüksek ilimler için Bağdat'a gidiyor, ilim merkezine gidiyor. Orada kendini dersleri okuyarak ve manevi yolda da ilerleyerek iyice kendini olgunlaştırayım diye yeni bir mürşit daha arar. Yani tek tarikata doymaz. Bir yoldan değil, iki yoldan gitmek istiyor. Yani nakşi ile gidilen yolun kendine göre bir yapısı var. kadirilikle gitmenin kendine göre bir yapısı var. Birisi cehri zikir, öbürü hafi zikir. Biri açıktan çekilen sesli zikir, öbürü de sessiz zikir. Her iki neşe de insanı Allah'a götürür. Bunun için kendisini Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin halifesi önce Hidayetullah Efendi'ye insab eder. Hidayetullah Efendi, Esad Erbili Hazretlerinin dedesinin adını taşır. Daha sonra Tahalharili Hazretlerinin Osmanlı Tavili ile buluştuğunu gör görürüz. Yani Meracel Bahrain gibi buluştu iki deniz. Fena erleri, mevtalar gibi soluk beniz. Osman Tavili e, evet. kitaplarda geçtiği şekliyle evet. hocam e, Mevlana Halid-i halifelerinden oluyor aynı evet. zamanda. E, Tahal-i işte gidip ilim tahsil ettiği bir şahsiyet. Evet, gerçekten bu şekilde manevi dürtü var ya, yani i̇mam Gazali medreseyi terk ediyor. Şam'da Umeye Camisi'nin e, minaresinde Ak, Ak Minare'nin Üçüncü katında iki sene kalıyor. Buna böyle ilimlerle artık tatmin olmuyor. Buna kriz entelektüel diyorlar. Yani beyin krizi geçiriyor. Yani böyle zihinsel bir daralma hissediyor. O açmıyor kendisi zahir ilimler. Böyle maneviyatan kapılar aranıyor. Herkesin ruhunda aynı şey olmaz. İşte insanı Allah'ın çekmesi bu şekilde oluyormuş. Açlık hissediliyor. Yani o kadar kitap okuyor okuyor bir doyumsuzluk var. Bizim mesela ilah fakültesindeki akademisyen arkadaşlarım bilgili alim yani problem yok her şeyi biliyorlar. Ama bütün bu bilgilerine rağmen özel konuşmalarımızda hep şunu ifade ediyorlar. Yani yılların profesörü yaş 55 60'ı bulmuş pek çok talebi yetiştirmiş bu kadar bilgimize rağmen hala kalbimizin ruhumuzun bir kısısında bir boşluk hissediyoruz diyorlar. Evet işte tasavvufi boşluk o. Allah boşluğu var. Allah Allah diye zikir çekmemekten kaynaklanan. Ela bizikrillah tatminul kulub. Olmadan evet. ela bizikrillah tatminul kulub. O Allah zikirinin tatmin edeceği bir yeri ilimler tatmin edemiyor. Bu o boşluğu gösteriyor. İmamı şey Hacı Bayram-bel hazretleri de öyle. Ta 50 yaşlarında seyruzluğa e girmiş. Kayseri'den Ebu Hamidüddin Aksarayi Kayseril'dir kendisi. Hacı Bayram'ı çağırıyor. Yani Şücaettin Kirmani'yi Ankaraya yolluyor. Hacı Bayram'ı davet ediyor Kayseri'ye. Hacı Bayram Meli Hazretleri de kalbindeki o boşluğu hissettiği için onu doldurmak üzere davete evet diyor ve Kayseri'ye gidiyor. Somuncu Baba'dan mezarı Bursa'da esas Ebu Hamidüdin Aksaray'ı mezarı da Aksaray'da Ona intisap ediyor, ondan sonra rahatlıyor. Maddi, bu zahiri, tefsir, fıkıh, hadis, ilimleri Allah zikrinin medana getireceği bu tatmin duygusunu o efem doyum dediğimiz nesneyi psikolojik doyum duygusu içten hissedebilme bu ilimler onu vermez. Onlar hep kışırdır, kabuktur. Öze müteallik değildir. Öz Allah ile alakalıdır. Ve Allah de insanın özü, nokta-i süveydâsı kalbe vurulur. Allah, Allah, bu şekilde, Allah. Ve bütün vücut Allah kelimesiyle ürperecek. İza zükürellâhi ve cillât Allah anıldığı zaman vücut ve kalp böyle bitiremeli. Ama biz titremeyen zikirler çekiyoruz, onun için de adam olamıyoruz, madam oluyoruz. Biraz kaba, vulgar konuşayım. Bir düzgün zigi çekmeyi bile bilinmiyoruz maalesef. Bunlar kolay ve basit işler değil yani. yani tasavvuf bir ihtiyaçtır yani. Ya İhtiyaç, insan bu ihtiyacı gençlikte anlamıyor da yaşlanınca evet. anlıyor. 40 yaşından sonra anlıyor. Şimdi Osman Tavili Hazretleri, Tahal Hazretleri hakkında diyor ki, O Tahal Hariri Hazretleri bizden daha büyüktür diyor. Tahal Hariri bundan sonra rüyada bir mürşidi kamil bulur. Rüyada onunla sohbet eder. O rüyada gördüğü zat Tahal Hakkari Hazretleridir. Rüyalar var. Rüyalarda işaretler var. Görülen işaretlerde beşaretler var. Rüyada bu zattan aldığı işaret üzerine onu ziyaret eder. Hizmetinde bulunup sülükünü çıkarır, hilafet elde eder. Tahal Hazretleri değil mi hocam? Tahal ta hakkari Hazretleri diyor? yani. i ali Nesep Hakkari'den sonra Pirimiz Tahal oldu kutbe evliya eyleriz arz-i dehalet dergehi saadatemiz es'ad-u dini i mağfiret kıl ey hüda Sami dostun hürmetine ey Cenab-ı Kibriya cümle ihvani cemaninle cinanda kıl beka feyzi cari Hz. Musa'dan sonra diye o şekilde devam ediyor tabi biz de heyecanlanıyoruz bu arada ister istemez yıllar geçti 38 sene önce böyle bir yola intirap ettik ama hala adam olamadım ya Nasıl olacağız? Onu da ben de bilemiyorum. Bu de biz de adam olalım estağfurullah. inşallah. Estağfurullah yani. Bu Tal Hariri'nin hocam özellikle sohbetlerinde evet. bu İmam Rabbani'nin mektubatından e, çok fazla evet. ifade ettiği evet. ve İmam Rabbani'nin mektubatını evet. çok okuduğu evet. Evet. E, ifade ediliyor. Evet. Yani neden bu İmam Rabbani'nin mektubatı e, çok fazla tercih edilmiş veya işte İmam Gazali'nin ile alakalı sizin de özellikle e, tavsiyeleriniz var. İmam Rabbani'nin mektubatıyla alakalı. Efendim i̇mam Rabbani Hazretleri böyle fırtınaların çok olduğu bir Hindistan. Bir yandan Şia tehlikesi var. Bir yandan Mehdi'lik hareketi. Şimdi olduğu gibi her önüne çıkan lidere Mehdi diyorlar. Mehdi'lik, Mehdevilik hareketleri tarihte belki sayıbini bulmuştur. Şimdi sıralarda bir zatı muhtereme Mehdi'leyip peşinden giden insanlar var şu anda. Hatta bir değil, on tane sayabilirim ben. Bu bir böyle bir durumuna var. Pakistan'da, Hindistan'da bu, o zamanlar çok olmuş. Gulatçi çok yaygın. Jainizm denilen Marat Hinduları, Raşpur Hinduları çok yırtıcı Hindu grupları Müslümanlara eziyet ediyorlar, öldürüyorlar, camileri yakıyorlar. Ve Yeni Delhi Türk sultanlıkları işte özellikle Ekberşah Müslümanlara taviz vermek yerine Hindulara taviz veriyor. Müslümanlık geriliyor. Tam o sırada İmam Rabbani ortaya çıkıyor. Ve şeriat vurgusu yapıyor mektuplarında. Sünnet vurgusu yapıyor. Çünkü eksik olan odur. Şeriat ve sünnet vurgusunu yapmak suretiyle İslam dinini diri tutmaya çalışıyor. Ve bu yönüyle de ele alındığında gerçekten ee, İmam-ı Rabbani Hazretleri bunların her birine cevap veriyor. Eserlerinde bunları dile getiriyor. Mektupların bir kısmı siyasi otoritelere, bir kısmını söyleyeyim, ilmi otoritelere, bir kısmını da manevi otoritelere göndermiş. Benim İmam-ı Rabbani kitabında bu usta geniş tafsilat var. İşte toplam 534 tane mektup. Evet. Bu şekilde... bütün bir İslam coğrafyası Çin'de Hoten'den Batı'da Şiraz'a kadar Safer-i Rumi vasıtasıyla da Anadolu'ya kadar ulaşmıştır. Bengale, efendim söyleyeyim, Keşmir'e, Kuzey Himalayalar'a, oralara kadar sizi duyurmuştur mektup yazmak suretiyle. Şimdi iletişim çok ileri kolay yayılıyor. O zaman böyle kuvvetli değildi. Zayıftı. Mektuplarla yaymaya çalışıyorlardı. O da ilginç bir şey. İşte orada İslam dinine gelecek zararlar ne? Onların ilaçları gibi o mektupların hepsi. Ve manevi olarak da bir insanın duyduğu ihtiyacı nedir? Ona göre mektup yazmış. İslam'ı korumak, akaid esaslarını, İslam monizmini, tevhidi bozacak her türlü fikre karşı çıkmış. Ekber Şah'ın işte o eklektist dediğimiz... Hinduizm, Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlığı birleştiren dini ilahisini e, yani yayılmaya başlanmış, onu durdurabilmek üzere bir kale gibi dikilmiştir. Ve ölene kadar da bunun mücadelesini vermiştir. Ve o mektupların hepsi yazdırılmış mektuplar. Kalbe sünum etmiş, kalbe gelmiş, kalbe doğmuş, öyle mektuplardır onlar. İşte İmam Rabbani Hazretleri Ee, bu şekilde kendisinden sonra gelen Nakşibendi yolunun adının müceddidi olarak devam etmesine vesile olmuştur. Evet. Yani e, İmam Rabbani ilmi yönüyle maneviyattaki yüksekliği, Efendim Hüseyin Hazreti Ömer resimlesinden o dirayetiyle ilmi ve manevi dirayetiyle ve otoritesiyle İslam'ın Hindistan'da yıkılma e, çökmesini engellemiştir. Yıkılmasını önlemiştir dine bitatlerden dolayı gelen yıkımları mücedittlik özelliğiyle yenilemiştir ve dinin e, eskidiği yerlerde çok güzel Efem söyleeyim kitap ve sünneti bağlılığı vurgulayarak e, diretmiş canlandırmıştır Evet hocam, bu İmam Rabbani ile alakalı da evet. İstanbul, İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi veya evet. Azim Ahmet Uday Vakfı tarafından bir sempozyum tertip edilmişti. Evet. Allah razı olsun. O da çok ilgi gördü. Muhtemelen hocam, Esad Erbili Hazretlerinin bu hangi hatrasından bahsetmek istersiniz? Evet, Esad Erbili Hazretlerinin böyle bir ıhvanı vardı. Adamcağız böyle bir memuriyet tayin olmuş. Yani anladığım kadarıyla İstanbul'dan Bursa'ya tayin olmuş. Ama İstanbul'dan ayrılınca maaşı biraz düşmüş, geçimi biraz daralmış. Tabi geçim daralınca evden biraz sızıltılar, dırıltılar ve sesler de yükselmeye başlamış, huzuru kaçmış. Ve o müride sığınak olarak, teselli olarak... Şehne diyor ki, efendim böyle maaşım düştü, tayin oldum, gurbete gittim, biraz maişetim daraldı, ben ne yapayım acaba? Diyor. Böyle söyleyince, eser bir Hazretleri diyor ki, evladım, tayin olduğunuz yeni görevinizi tebrik ediyorum, mübarek olsun diyor. Hayır, Allah'ın seçtiği şeydedir. El-khayru <gülüyor> fî maktârehullâh. Ama diyor maaşım azaldı diyorsunuz. Hiç üzülme diyor. Bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikrin hayırlısı gizli olanı rızkın hayırlısı da yeterli olanıdır. Bu hadis üzerine biraz düşünün evladım. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki Allah size bu iki hayırı vermiş, lütfetmiş. Dünyalığa rağbetiniz yok. Bunu ben biliyorum. ve vicdanen, yani dünyayı seven, eşyayı seven, mal mülk seven, böyle bir insan değilsiniz siz evladım. Sizi ben biliyorum. Ve kalben bunu biliyorum diyor. Seziş, güzü, hissetme gücü Esad-ı Özellikle israf ve mal biriktirme konuları Allah'a göre makbul şeyler değildir. Yani paraya, dünyaya, ranta, Dalanları Allah sevmez. Allah'ın sevmediğinin alameti de kişinin bu gibi rant peşinde koşması. Dünya peşinde koşması. Allah seni artık sevmiyor anlamına gelir. Bütün hedefi rant olan insanlar için bu tabi. Tam kafası ve kalbi kapitalistleşmiş. Kapital sahibi Müslüman değil de kapitalist Müslüman olmuş. Arada ince farklar var. Kapital sahibi Müslüman ayrı bir şey. Kapitalist Müslüman ayrı bir şey. Şimdiki Müslümanlar kapital sahibi değil maalesef. Kapitalist. İşte eser Hazretleri özellikle mal, özellikle israf etmek ve mal biriktirmek Allah tarafından makbul değildir. Ahiret mutluluğu ve ahiret kurtuluşu ise sadece Allah'ın hoşnutluğunu, rızasını kazanmaya bağlıdır. Dolayısıyla Kafanızı bu geçim derdiyle meşgul etmeyin. Allah'ın rızasını nasıl kazandırabilirim? Buraya doğru yönelin biraz da. Paraya mala değil de Allah'a doğru kafayı, kafanızı oraya bağlayın diyor. Yani bu rızık endişesi tabii, tabii. olmayacak. Olmaz tabii, bırak onu rızka, diyor. Rızka Allah kefil. Bunu da yapacağınızdan şüphem yoktur. Ne var ise ahiret talebinde var. Gerisi masivadır. İnsan eder zarar. şöyle i̇şte bu şekilde ona teselli ederek yani da maaşı az olup geçinemeyenlere eskiden şehirler maaşının yarısını, parasının, aylık kazancının yarısını alırlar. Hadi bununla geçin derlermiş. Ve yarısı yetermiş. Öyle örnekler var çünkü. Efendim zorlanıyoruz deyince onu da yarısını alırmış. Ve bir maaşın, aylık bir gelirin dörtte birine kadar indirilermiş. Ondan sonra hadi şimdi maaşını al dediklerinde esas maaş çok bol gelirmiş. Ne kadar gelir, o kadar gider olur. Onun için geçim ve geçinme, idare etme, tedbiri menzil, evi yönetme. insan parayı yönetemediği için, para kendisini yönettiği için ve nefsinin esir olduğu için Mutlu olamıyor, darlık çekiyor. Darlık çeken aslında kendi nefsi, doymayan nefsi. Bütün dünyayı versen yine darlık çeker. Bu dünya gibi iki, bu dünya gibi üç mislini versen, altın dolusu para versen nefis tatmin olmaz. Ancak bir avuç ölünce toprak onun gözünü doyurur. Onun için azla yetinmek lazım. Ben onu talebelerime şöyle anlatıyorum genellikle. şimdi ki tabii biz öğretim üyesi akademisyeniz ya bizim maaşımız işte 15-16 bin lira biliyorsunuz. Fakat öyle yokluk hayattan geldik ki yani bizim Serifli Hanım'la çok böyle fakirlik hayatından geldik hakikaten. Yani geçimin ne olduğunu tedbiri menzili iyi biliyoruz biz. Yani eşim de çilekeş Allah razı olsun kahrımızı yıllarca çekti. Şimdi şu anda çok samimi söylüyorum. Ya çok samimi, kalbinden gelen şekilde söylüyorum. Bana elektrik su parası 150-200 lira verseniz, aylık yiyecek olarak da 350-400 verseniz, yani 500 liraya iki kişi biz bir ayı rahat çıkarırız. Ve bunda çok samimi söylüyorum ve içten gelerek çok rahat. Ama bizden gelen nesiller bu söz konusu değil. Çünkü varlık gördüler, yokluk görmediler. Hazreti Ömer diyor ki, bizim imanımız sağlam diyor Hazreti Ömer. Niye sağlam diye yeni nesil soruyor. Hazreti Ömer diyor ki, biz diyor, put yaptık, putlara taktık diyor. Küfrün tadına baktık. Daha sonra imanın tadına baktık. Aradaki mukayese yaptığım için, imanın kıymetini biz biliyoruz. İman çok büyük bir şey. Ama siz, İman üzere doğdunuz, küfür tanımadınız, put tanımadınız diyor. Hazır buldunuz, kıymeti yok sizin için imanın fazla diyor. Bizim için çok kıymetli diyor. Onun için imanın hakikati küfürde gizlidir, her şey zıtlıyla bilinir diyor. Bir gün mi sordu, yani iman nerede, iman nasıl bilinir falan, imanın hakikati nerede? Bu mehalde bir soru soruyor. Peygamberimiz diyorlar ki namaz kılmak. Hayır diyor. İmanın hakikati namazdadır ama esas hakikati daha farklı bir şeyde. Peki ne de? Zekat, cihat, şu bu. sayıyor o sahabe-i kiram. Zikir, mikir. Hayır diyor. İmanın hakikati küfürde gizlidir diyor. La ilahe illallahın la ilahe kısmı küfürdür. İllallah imandır. İllallah deseniz Müslüman olamıyorsunuz. La ilahe, küfür kısmıdır o. İlahlar. İllallah bir tek Allah. Bir tek Allah'a geçmek için önce bir ilah. Yani nefis ürettiği, nefsimizin arzularının, nefsinizin arzu ettiği her şey, sizin taptığınız Allah'tır. Tanırdır daha doğrusu. Allah değil Tanır diyelim. Câsiye suresinde ve Necm suresinde ayettir bunlar. La ilahe ile, Onu halledeceksiniz. Nefsinin ürettiği ilahlar yok edince tek Allah ondan sonra illallah çıkacak. Herkes illallah diyor da la ilahe diyene ben pek göremedim müsaade ederseniz. Herkes illallah diyor. Ama bakıyor nefs terbiyesi yok. Herkes ev seviyor, para seviyor, Fenerbahçe Galatasaray seviyor, altın, gümüş, yemek, içmek. İmanın hakikati küfürde gizli. La ilahe illallah. Sır da ilahide de gizli. Herkes illallah diyor. La ilah deyip de nefsinin öğrettiği ilahları yok, la ila ile yok eden insan bulamıyorsunuz. Herkes illallah diyor. Evladım illallahla Müslüman olunmaz. La ilahe illallah Müslüman olur. Dilin diyor da amelen öyle bir şey yok. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin. La ilah illallah çok ağır bir sözdür diyor. Dikkat edin. La ilahe illallah çok ağır bir sözdür La ilahe illallah çok ağır bir sözdür diyor. Herkes ilallah diyor. La ilahe diyen ben pek öyle fazla göremiyorum ortalıkta. Herkes illallah'a devam ediyor. La ilahe illallah deyince Müslüman olacağız. Hep illallah'ta kalıyoruz. Anı başındaki nefsin ürettiği ilahları la ile nasıl yok ediyoruz? Var mı öyle çalışan? Yok. Herkes mal, mürk, para, moda, altın, gümüş, makam mevkipesinde. Herkesin ilahı hazır. Eferayete ürettiği ilahları hazır. Herkesin beş or onar tane ilahı var. Lâ ilâhe. İmanın hakikati lâ ilâhedir başla. İmanın hakikati her şey zıddıyla bilinir. İman zıt olan küfürle bilinir. Ona küfür mutlak denilen bir makam vardır tasavvufta. Tasavvuf ehlinin tasavvufta cin cariu bila denilenisi de bahsediyor bu lâ sübürgesi. Lâ sübürgesi. Lâ sübürgesi. Küfür mutlak denen bir mertebe var. Nefsin bu derece kafir olduğunu görmeyince Müslüman yapamıyorsun. Küfür mutlak makamına gelmek. Bakıyorsun, nefsimin tamamen kafir olduğunu görüyorum. İşte Beyazil-i Beslami Hazretleri bir kimse efendime söyleyeyim, kendi imanını Firavun'un imanından 70 bin defa aşağı görmedikçe hakiki imana ulaşamaz diyor. Nefsin o kadar küfrü var ki onunla yüzleşeceksin. Yüzleşmek, yaşamak, kafada düşünmek değil, yaşamak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün bir koyun budu almış götürüyordu. Hazreti Ömer gördü. Ey Ebubekir, Bekir hayır ola? Ya canım diyor et çekti de eve et götürüyorum, et yiyeceğim dedi diyor. Hazreti Ömer dedi ki yani sen canının her istediğini yer misin dedi. Nefsiyle yüzleştiriyor. Anladı meseleyi. Onu fakirlere tesadduk etti Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Canının her istediğini yap yapmayacaksın Can her istediği yaparsan, nefsin esiri olursun, la ilahe diyememiş olursun. İllallah desen ne yarar? Çünkü la ilahe illallah deyince Müslüman olunuyor. Hep illallah diyor herkes. La ilahe diyen yok. Varsa gösterin bana. Herkes bir şeyin esiri. Herkes bir şehvetin, herkes bir düşüncenin, herkes bir arzunun, herkes bir idealin esiri. Allah muhafaza buyursun. İşte burada, maaşı kafana takma Allah'a kafana tak. Kısaca bunu söylüyor. Yani la ilahe ile yüzleş kabullen az parayla geçin onu aş kafanı maaşın eksil değil Allah meşgul etsin diyor. Tabi zor bahisler bunlar böyle kolay bahisler değil. Bir de yani Allah nasıl bulunur? Bir derviş Esa dervi hazretlerine diyor ki Üstadım diyor, aile gailedir diyor. Yani gaile baş belası. Yani evlendin mi? Solunsuz var mı? Başın belada. Aile gailedir. Evlendin, başın belada. Bu, A el aile tu gailetun, aile gaile, bu nedir diye soruyor. Yani ailen var mı? Var. Varsa başın dertten kurtulamaz. Onun için evlenmeyeceksin. Evlenmemek de olmaz. Ladikli e sormuşlar. Efendim bu kadınlardan çektiğimiz nedir? Kapris var, kız var, dırdırdırdır dır dır çok, bir sürü Karacaahmet mezarlığında bir mezar var. Karısının dırdırından vefat etmişler. Ruhuna el-Fatiha diye yazıyor. Osmanlı döneminde. <gülüyor> Ladikli e bunu sormuşlar. Demişler. Ne yapalım? Evlenelim mi? Yavrucum demiş. Kadınlar cadı olur ama Bu çile çekilmeli demiş. Aslında kadınlar sonradan bir evlendikten sonra öğrendim ben. Kadınların erkeklerden çektiği çile erkeklerin kadınlardan çektiği çilelerin daha çokmuş. Biz tabi ateerkil yaklaşımlarla beton kafalarla baktığımız için hep erkeksi müzekker düşünüyoruz. Hep maskülen düşünüyoruz. Hiç karşı taraftan kadın gözüyle bakıyor muyuz? Kadınlar kocalarına neler çekiyor? Kadınlar ince hassas varlık. Erkekler kaba. Onlar bizi inceltiyor. Onların sayesinde ince merhameti öğreniyoruz. Bu evlendiğimiz hanımlarımız, bizim öğretmenler. Eli ayağı öpülecek öğretmenler. Ama bunu konuşunca, işte diyorlar ki sen feministsin. Valla feminist değilim ben. İşin hakikati budur. Ben evlendim, eşimden rahmet alıyorum. Onlar da bizden Celal arıyor. Biz onlardan Cemal, onlar bizden Celal. Onlar da dengeye geliyor, bizde. Cemal, Celal'den daha üstündür. rahmetellil alemin, rahmetli celal yok. Rahmet esastır, cemal esastır. O da kadına verilmiştir. Onun için kadın hepimizin ilk öğretmenidir. Annemiz ilk öğretmenlerimizdir. El aileti gailetun manası, ailen var mı? Var. Öylese başın dertte. Ladik l-Ahmeda da bu çile çekilecek arkadaş diyor. Evlenin. Bekarlık yok. Bitti. Ve kadınlar da haklıdır. Evin içinde tabi. Koltuğu buraya koyacak. Karışma. Şu yemeği pişirdi. Karışma. Sandalyeyi buraya koydu. Karışma. Masayı buraya koy. Kar ee, Perdenin rengi yeşil oldu. Karışma. Orada o yaşıyor. Sen dışarıda gezip dolaşıyorsun. Hiç çalışıyorsun. Kadın orada. Karışma. Kadın haklıdır. Elleme ona. Bitti. Esad Efendi diyor ki o nokta yani bu husus yani bir Arapçada aile kelimesiyle gaile kelimesi aynı yazılır. Ayın harfinin üzerine nokta koyunca ile oluyor. Ailetun A ile başa bela. Ama arada bir nokta farkı var. İşte o nokta gailenin başında ma'siva. Allah'tan başka her şey. Ailenin üzerine ayın harfin üzerindeki nokta gayın ile. İşte o nokta ma'siva, Allah'tan başka her şey. Diyor ki Aile ile gâile arasındaki fark biri noktalı yazılıyor, biri noktasız yazılıyor. Bu da masivadır. Diyor ki tecevva'a terani veyahut da tecevva'a terani aç kal ama açlığı severek aç kal babı benimseyerek yapmak benimseyerek aç kal Beni o zaman görürsün diyor. Tok karın beni göremez diyor. Açlığı seç. Ey kulum aç kalırsan beni görürsün. Tok karınlar beni göremez diyor. Mide aç olacak. Sofradan aç kalkmak esas bizde. Tecerret, tasil insanlardan uzaklaşırsan bana kavuşursun. Ya insanlara yakın olacaksın ya bana yakın olacaksın. Karar Karar ver. Beni görmek istiyorsun, karnın boş olsun. Yarım dolu ye, fazla yeme. Yani yemekten uzaklaşman, kendinden uzaklaşmak. İnsanlardan tecerrüt, insanlardan uzaklaşmak, insanı Allah'a yaklaştırır. Yemek, nefsin arzuları, aile, insanlar, yemek, nefis arzuları, aile, insanlar, hepsi başının belası. Gaile, çok yemek de gaile. Ve bunların hepsi Allah'tan uzaklaştırır. Konuşun ayın harfinin üzerine nokta koyuyorsun a ile ile oluyor. İşte noktanın manası budur diyor. Aç kalacaksın. İnsanlardan da uzak olacaksın. Malınız, evladınız fitnedir der Subhanilem Yezel. Kula mal düşmandır der sakındır Sultanilem Yezel. Ne ma emvalukum evladukum fitnetin diye geçiyor. Aduvül leküm innem envar Malınız çocuklarını size düşman, malınızdan ve çocuklarınızdan kendini gardınızı alın, koruyun kendinizi diyor. İşte dolayısıyla Allah nasıl bulunacak? Allah-u Teala Hazretleri evlenerek, o kahri çekerek ve bunlarda boğulmadan yüzleşerek, bunları yenerek Allah'ı bulunun. Bitti. Araçıda ta'am kelimesi, ta'ame kelimesi, şunun tadına baktık. bir içtik iki içtik, üç tadına vardık bir lezzet eşiği var tadımda, gastronomi biliminde en yüksek lezzete ulaştın, tadına tam bir noktan sonra tadı tam beyin duygunluk sinyalleri gönderir, içersin içersin tat alamazsın o tat alamadığın noktaya gelince yemeği bırak ama daha karnın aç Tadına tam mı? Tadına varmak. Karın doyurmak manasına gelmiyor. Tadına varmak. Üç tane hacı babadan baklava yedik, tadına vardık. Yanında çöküyor. Tadına tam vardın. Bırak. Bir noktadan sonra, mesela bir kilo baklava yiyor adam. Hocam 250 gramdan sonra yediğim, yiyemem ama diyor. Baklavanın tadı kayboluyor ondan sonra. Vücut diyor ki, Allah diyor ki, yeme artık. El aç, açlık isteniyor senden. Biz taam kelimesini, yemek kelimesini doyurmak algılıyoruz. Peygamberimiz aç kalkın. Üçte bir yemek, üçte bir sunu, üçte bir zikir diyor. Hepimiz işkembe iyice dolduruyoruz. Kafir yedi bağırsağıyla doyar. Mümin bir bağırsağıyla doyar diyor. Yani aç kalkar. Onun için hasta olmaz bir mümin. Şimdi öğün yemeği de pişti. Çok güzel yemekler var. Ne yapacağız? Ben de bilemiyorum yani. Evet yemek sadik. İnşallah. Hadi bakalım. Yani aile, gailedir. Hakikaten Esad Bey çok nükteden bir insan, çok tatlı bir insan. Allah şefatine eylesin Yani çok büyük bir zat. Şimdi bugün konuşmamızda son veriyorum. Temel kelam, haselin meraam. Aleyküm istselam. İla yom kıyam Subhan Rabbi k Rab bilize ta ama yisafun ve selamun alemu sallin. Hayırlı günler diliyorum mesela. Evet kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri. programımıza son veriyoruz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Erkam Radyo'da Profesör Doktor Etem Cebeci ile Garip'lerin Kitabı programını dinlediniz.